Ağzı belli Allah'tan, Rızım. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillah, Rabbi'l Alaymin. Salatüssalâm ala ki, asıl ve lahirin. Ve ilah jamil anbiayi ve mürtəllin. Ve ilah jamil evliyeyi. Ve Kısaca Allah'a iman için Allah'ın isimlerini Esma-ül Hüsna'yı kısaca anlamaya çalışıyorduk. Ramazandan sonra inşallah Allah'ın isimlerini tek tek öğreneceğiz. Biraz daha genişçe öğreneceğiz. Allah'ın Vedud ismini Hamd'i ismini anlamaya çalışmıştık. Fatiha'yı okurken Elhamdülillahi rabbil alemin dediğimizde ne dediğimizi bilelim diye. Hamd'ın ne olduğunu biraz anlamaya çalışmıştık. Hamdi kime yapacağımızı, neden Yapmamız gerektiğini biraz anlamaya çalışacağız. Allah'ın Rab isminde Allah alemlerin Rabbidir. Ham alemlerin Rabbine aittir, alemlerin Rabbi içindir. Allah ham dedin dedi. Neden? Allah'a ham dedin dedi. Çünkü Allah alemlerin Rabbidir. O zaman Hamdi, neden yapmamız gerektiğini, kime yapmamız gerektiğini, Allah'ın Rab isimlerinden anlamamız gerekir. Kısaca birkaç tane ayetle öğrenelim onu. Allah ilk surede, ilk ayetlerde, Kadir gecesi indirdiği ayetlerde buyurdu ki, İkra bismirabbike llezî halak Oku ki o Rabbin yaratandır. Allah yarattığı için ona hamd etmek gerekir, onu sevmek gerekir. Seni yarattığı için ilk bakışın böyle olmalıdır. Ellezî halak o ki yaratandır. خلق الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقُ O ki insanı alakasından yaratmıştır. İnsanı ilgisinden, alakasından, yakınlığından, sevgisinden yaratmıştır. Evet, gene اِخْرَ وَرَّبُكَ الْاَكْرَ Oku Rabbin kerem sahibidir. Rabbin ikram edendir. Yaratmakla ikram edendir. Severek, sevdiği için ikram eden. Evet, başlarken önce Rabbin dedi. Önce Allah demedi. İkra, bismi rabbi Oku, seni yaratan Rabbin. Rabbinin ismiyle oku. Rabbin de oku. Yani önce beni Rab olarak tanıman lazım. Beni tanımak istiyorsan, Allah'ı tanımak istiyorsan önce Rablığının rububiyetine bakman lazım. Onun Rab olarak seni terbiye etmesine bakman lazım. Eğer Allah'ın Rab ismine Bakarsak, O'nun terbiye etmesine, yaratmasına, koruyup gözetmesine, yol göstermesine bakarsak, önce kendi üzerimizden O'nu tanımaya çalışmamız gerekir. Yani Rabbini kendi üzerinde görmen lazım. Mesela bir örnek vereyim. Allah bu ismi başkaları için de kullandı. Rab aynı zamanda sahip demektir. Allah rebayun'dan olun dedi. Rebayun. Rebaniyun. Rebaniyun demek Rab'bin sıfatını, ismini üzerinde gösterip terbiye etmek demektir. Terbiye olup terbiye etmek demektir. Bu durumda bütün analar, babalar kendi evlatları, çocukları için bu Allah'ın Rab isminin tecellisini taşımalı ve üzerinde göstermelidir. O bunu kendi üzerinde göstermiyorsa, Rabbinin terbiyesini, Rablığını alamamış, kabul edememiş, Allah'ın terbiyesiyle terbiye olmamış demektir. Eğer olmazsa ne olur? Rabbini tanıyamaz. Tanıyamadığı için kendi evlatlarına da onların Rabbini tanıtamadığı, Allah'ın Rab isminin tecellisiyle terbiye etmesi gerekir çünkü. Yani bir baba kendi çocukları için Rab isminin tecellisiyle onları terbiye etmeli. Aynı şekilde anne de öyledir. Onun için ayet-i kerimede buyurdu ki, Kendinizi ve ehlinizi, ev halkınızı, ateşi, taşlar ve yakıtlar olan cehennem ateşinden koruyun. Koruyabilmesi için ne yapması lazım? Terbiye etmesi lazım. Allah çocuklarıyla da, yakınlarıyla da anayı babayı terbiye eder. Evet, biz onları terbiye ederken Allah da onlarla bizi terbiye eder. Nasıl terbiye ediyor? Onlarla imtihana tabi tutuyor. Onlarla kendini bize tanıtıyor. Çocuğunu sen yaratmamışsın, sadece sendendir. Onun için yapamayacağın şey yoktur. Her türlü fedakarlığı evet, yaparsın. Mutlaka onun evet, hayatını güzel yaşamasını istersin. Hayatın onun için cennet olmasını istersin. Bildiğin kadarıyla, anladığın kadarıyla ebedi hayatının da cennet olmasını istersin. Sen onun için eğer bu hali, bu duyguyu taşıyorsan, Allah'ın senin için peygamber göndermesini, kitap göndermesini, oğlum şöyle yapma, böyle yap, cennete git demesini onun üzerinden anlarsın, çocuğunun üzerinden anlarsın. Ne kadar Allah'ın helak ettiği kavim varsa, ne kadar helak olan kul varsa, Allah'ın Rabb'lığını kabul etmediği içindir. Rabb'inin rububiyetini kabul etmediği içindir. Onun terbiyesini kabul edip, Allah'ın terbiyesiyle terbiye olmadığı içindir. Başkalarının terbiyesini kabul etmiş, başkalarını tercih etmiş, Allah'a tercih etmiş, onun için helak olmuştur. Allah bir kavmi helak ederken de Allah'ın Rablığını kabul etmedikleri için onlar kendi kendini Allah'ın azabına atmışlar. Kendi kendilerini helak etmişler. Her bir insan için de bu aynen böyledir. Ya Allah'ın Rablığını kabul eder, o benim Rabbimdir der, beni terbiye edendir der. Bana yol gösterendir der. En doğru yolu o gösterir. En güzel ikramı o yapar. En güzel o sever. Onun için de en hamde layık olan, övülmeye layık olan odur der. itaat edilmeye layık olan odur der. Allah'ın Rablığını kabul eder. Ya da kabul etmez. Allah'ı unutur. kabul ettiğini söyleyebilir, bunu iddia edebilir. Ben Allah'ın Rablığını kabul ediyorum diyebilir. Ama terbiyesini kabul etmediyse, Allah'ın korumasına girmediyse, ben kendi işimi kendim görürüm dediyse, kendi işini kendisi gördüyse, ben kendi hayatım hakkında Allah'tan daha güzel karar veririm dediyse, Allah'ın Rablığını kabul etmemiş, dilinin söylediğini kalbi tasdik etmemiştir. O zaman işi kendisine kalır. Madem ki Allah'ın Rabb'lığını kabul etmedin, hadi kendi işini kendin gör bakayım nasıl göreceksin? Eğer bir gönülde, aynı şekilde bir evde, bir memlekette Allah'ın Rab isminin tecellisi yoksa, o gönülde, o evde, o gönülde sıkıntı vardır. Huzursuzluk vardır. Doyumsuzluk, mutmaintsizlik vardır. Kendi işini kendi görmeye çalışıyor. Aynı şekilde bir evde Allah'ın terbiyesi geçerli değilse, Allah'ın Rab'lığı geçerli değilse, o evde de sorun vardır, sıkıntı vardır, kavga vardır, gürültü vardır, küskünlük vardır. Ev cehenneme dönmüş yani. Aynı şekilde bir memleketteki insanlar öyle olunca, evler öyle olunca o memleketin hepsi ne olur? Huzursuz olur. Orada düşmanlık olur, dostluk olmaz, kardeşlik olmaz Allah'a göre hesap yapılmaz. Çünkü Allah'ın terbiyesinden geçmemiş. Allah'ın terbiyesini kabul etmemiş çünkü. Eğer biri Allah'ın Rabb'lığını görmemişse, o terbiyeden geçmemişse, imtihanı da bilmiyor, onu da anlamamış. Çünkü Allah'ın Rab ismi tecelli ederken, gurunu terbiye ederken, onu varlıkla terbiye eder, yoklukla terbiye eder, hastalıkla terbiye eder, sahatla terbiye eder, musibetle, belayla terbiye eder. Bütün bunları bir gurua yaşatan Allah'tır. Allah'ın Rab isminin tecellisinden dolayıdır. Terbiyeli olsun diye. Edepli olsun diye, kim olduğunu bilsin diye, arziyetini bilsin diye, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğunu bilip, Allah nasıl yapmışsa o da öyle yapmaya çalışsın diyedir. Eğer Allah'ın Rabb'lığını kabul etmediyse, o terbiyeden geçmediyse, imtihanı kabul etmez, Sorun sıkıntı olduğunda onu başkasına mal eder, iyilik, güzellik olduğunda ben yaptım der. Allah'ın Rablığını kabul etmemiştir. Hem kendisi kendini Rab olarak kabul etmiş, hem de başkalarını Rab olarak kabul etmiş demektir. Eğer birileri yapıyorsa yanlışı, kendisi güzelliği yapıyorsa herkes kendine göre Rab olmuş. Evet, bu Allah'a şirktir. Allah'ın rububiyetini, Rablılığını kabul etmemek evet, Allah'a şirktir. Eğer biri Allah'a şirk koştuysa onun işi zaten bitmiştir. Onun başka da bir şey yapması gerekmiyor. İsterse gece gündüz ibadet etsin sadece kendini kandırmış olur. İbadeti onu bir adım Allah'a yaklaştıramaz. İbadeti sadece onu Allah'tan uzaklaştırır. Eğer Allah'ın terbiyesini kabul ederse, Rablığını kabul ederse, terbiyesini kabul eder, onun terbiyesinden geçerse, gönlü cennet olur. Allah onun gönlünü cennete döndürür. Kabul etmezse ne olur? Cehenneme döndürür. Selamun kavlen min Rabbin rahim. Cennetekilere rahim olan Rablerinden selam vardır. Rahim olan Rablerinden. Allah'tan demedi, gene Rablerinden dedi. O, Rabbinin terbiyesiyle terbiye olmuş, gönlü cennete dönmüş, onun için cennete layık olmuştur. Rabbinin terbiyesini kabul edince ona rahim olan Rabbinden selam vardır. Allah'ın muamelesi rahmeti iledir. Rablılık muamelesi rahmetinden dolayıdır. Rahmetiyle ona muamele etti, onu terbiye etti. O da Rabbini Rahman ve Rahim olarak kabul ettiği için, iman ettiği için terbiyesini kabul etti. Rabbine güvendi. Rabbinin Rahman ve Rahim oluşuna iman edip güvendi. Emin oldu. Emin olmayanlar ne yapar? İşini Allah'a bırakmaz. Ben ona güvenmiyorum diyor. Demiş o diyor yani. Kendi işini kendisi yapmaya çalışır. Kendi hayatı hakkında ne yapması gerektiğini, Allah'a sormaz, işini kendisi görmeye, halletmeye çalışır. Allah'ın emri karşısında, vahyi karşısında fikir beyan eder. Kendine de uygular, kendi aile efradına yani çoluk çocuğuna da evet, kendi emrini uygular. Onlara bu durumda sizin Rabbiniz benim demiş olur. Onun için Firavun da kalbinin karşısına çıkıp öyle söylemişti. En yüce Rabbiniz benim demişti. Ben Allah'ım dememişti. Hiçbir insan böyle bir iddiada bulunmaz. Onun için Allah buyurdu ki ayet-i kerimede, Onlara sorsan, desen ki gökleri kim yarattı? Allah diyecek. Yeri kim yarattı? Allah diyecek. Sizi kim yarattı? Allah diyecek. Yağmuru kim yağdırıyor? Allah diyecek. O zaman nasıl gönderiliyorsunuz dedi Allah? Madem ki hepsini yaratan Allah'tır. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi Firavun. Bu ben Allah'ım demek değildir. Ne demektir? Allah gökleri yaratandır, kabul ediyor, yeri yaratandır cenneti yaratandır. Kıyamet günü hesabı görüp insanların hesabını görüp cenneti, cehennemi takdir edendir. Ama bu dünyada kendi yetkisi altında ne varsa, kim varsa bunu kullanmak istediği gibi kullanmak insana aittir dedi. Onun için Firavun dedi ki kavmine bu Nil nehri benim değil midir? Bu Mısır benim değil midir dedi. Rab demek bu demekmiş. Buradaki hüküm benimdir. Nil nehrine ben hükmediyorum. Yani onun suyunu ben taksim ediyorum. Buraları ben ektirip biçtiriyorum. Buranın Rab'bi benim dedi. Mısır'ın Rab'bi, Nil'in Rab'bi. Başka memleketlerin değil. Ben buranın Rab'biyim dedi. Aynı şekilde... Bir ana veya bir baba kendi evdeki çoluk çocuğuna burada benim hükmüm geçer diyorsa Allah'ın hükmü önce gelmiyorsa o kendi evinde, ailesinde, çoluk çocuğuna ben sizin Rabbinizim, ben sizin yüce Rabbinizim, ara Rabbinizim demiş olur. Böyle birinin Firavun'dan ne farkı vardır? Firavun'un biraz yetkisi biraz daha genişti. Onun yetkisi sadece evinde geçer veya iş yerinde. Diyelim ki iş yerindekilerine, evet, buranın sahibi benim. Rab, sahip demek aynı zamanda. Siz burada namaz kılamazsınız. Mesai saatinde namaz kılamazsınız. Cuma günü cumaya işi bırakıp gidemezsiniz dediğinde ne demiş olur? Buranın Rabbi Allah değil, buranın Rabbi benim demiş olur. Aynı şekilde dese ki, burada benim koyduğum kurallar geçer. Buranın Rabbi benim demiş olur. Eğer önce kuralı, emri Allah'a bağlayıp, ben burada Allah'ın Rablığını, emrini uyguluyorum. Allah böyle istediği için, böyle emrettiği için, böyle yapıyorum dese, o zaman Rabbimiz Allah'tır demiş, hepimizin Rabbi Allah'tır demiş olur. Yok eğer Allah'ı zikretmeden, onu düşünmeden, onun hesabını yapmadan, burada benim sözüm geçer, benim emrim geçer, benim kanunlarım geçer dediyse, o ben buranın Rabbiyim demiş olur, Fir'an'la aynı duruma, aynı seviyeye gelmiş olur. Korkarım ki bu yanlışı evet, bilmeden, anlamadan müminler, müslümanlar bunu yapıyor. Bu evet, imandır. İmanın gereği, şartıdır. Allah'ın Rabb'lığını kabul etmek, terbiyesini kabul etmek. Bizim için takdir ettiği, beğendiği, sevdiği hayat tarzını kabul etmek. Bu giyiminde öyledir, yiyip içmede öyledir kazanıp harcamada öyledir. birbirimizde muamelede öyledir. Her bölüme girer bu. Eğer bizim yaşadığımız yer, bizim gönlümüz Allah'ın terbiyesini, rablığını kabul etmişse ahirette gideceğimiz yerde Allah'ın buyurduğu gibi cennettir selamun qavlen min rabbin rahim rahim olan rablerinden onlar dünyadayken rablerini rahim rab olarak kabul ettikleri için rahim olan rabbin selami onlara vardır selamet yurdu onlara vardır yoksa dünyada rablıklarını kendileri yapmışsa işleri onlara kalmış Evet, yapılması gereken şey nedir şimdiye kadar yaptığımız bütün yanlışlara ne yapıyoruz? Tevbe ediyoruz. Bilmeden, anlamadan yaptık ya Rabbi. Tevbe ediyoruz. Bizim Rabbimiz sensin. Gönlümüzün Rabbi sensin. Evimizin Rabbi sensin. iş yerimizin Rabbi sensin. Memleketimizin Rabbi sensin. Nerede olursak olalım bizim Rabbimiz sensin. deyip Allah'a dönmek lazım. Döneceğiz inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyebilmek için Allah'ın bu isimlerini anlamaya çalıştık. Allah Vedu'dur dedik. Allah Seveldir dedik. Bütün varlığın yaratılış sebebidir Allah'ın sevmesi. Sonra Allah Hamid'dir dedik. Hamd layıktır dedik. Sonra Allah Alemlerin Rabbidir dedik. Bir de alemleri de anlamak gerekir. Elhamdülillahir Rebil Alemin diyebilmek için. Alem demek en küçük bir atom bir alemdir. Bir gezegen de bir alemdir. Bir galaksi de bir alemdir. Bir gök de bir alemdir. Her şey bir alem. En küçüğünden en büyüğüne kadar hepsi bir alem, hepsi iç içteki alemlerdir. Onun için Alemin dedi, alemler dedi Allah. Ama insan bütün kainatı kendisinde barındıran alemdir. Bütün kainatta ne varsa hepsi insanda var. Hem de en yüksek makamda, en yüksek derecede. Mesela zahiri olarak toprakta ne varsa insanda vardır. Demir vardır, çinko vardır, fosfor vardır, bakır vardır. Evet. Ne kadar element varsa, hatta bizim bilmediğimiz elementler de var. Şu anda bizim bilmediğimiz, hiç karşı karşıya gelmediğimiz elementler de vardır. Vücut hepsini taşıyor. Çünkü hepsinin özünden yaratılmış. Gıda olarak alırken de hangi sebzede, hangi meyvede o varsa onu alması gerekiyor. Yoksa vücudun dengesi bozuluyor. Nasıl ki zahiri olarak bütün zahiri alemi temsil ediyorsa aynı şekilde ibadetiyle de bütün alemlerdeki varlığın ibadetini de yapıyor. Yapması gerekir çünkü ağaçların ibadetini yapar. cansız varlıkların taşın ibadetini yapar. Bir tek namazda bunu hepsini birden yapar. Kıyamda, evet, rükuda, bir de secdede. Kıyamda yaparken, ağaçların dik duran, ağaçların ibadetini yapar. Rükuda, evet, dört ayaklı hayvanların rükudaki hali gibi hepsinin ibadetini yapar. Secdede, diğer bütün varlığın birden ibadetini yapar. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam miraca giderken buyurdu ki miraca giderken her gök katındaki meleklerin farklı farklı ibadet halinde olduğunu gördüm. Bunlardan bir kısmı kıyamdaydı. Ayakta duruyordu. Namazdaki kıyam gibi. Bir kısmı rükudaydı. Yaratıldıklarından beri Öyle ibadet ediyorlar. Yani bir kıyamda durmuşlar, hala rükûha gitmemişler, kıyamete kadar da gidemezler. Bir kısmı rükûha gitmiş, öyle rükûda kalmış, hala rukudan kalkmamışlardı. Bir kısmı secdedeydi, bir kere rukuda durmuş, kıyamda durmuş, rükûha gitmiş, secdeye gitmiş, hala secdededir, secdeden kalkmamışlardı. Kıyamete kadar da kalkamazlar buyurdu ki, bir kısmı da vardı, daha namaza bile durmamışlar. Ama öyle bir muhabbetten sarhoş halleri vardı ki, hiçbir şeyden haberleri yoktu. Hiçbir şeyin yaratıldığından bile haberleri yoktu. İlk yaratıldıkları o hali hala üzerinden atamamış, hala o aşk, o vecd içinde ...hiçbir şeyin yaratıldığından haberleri bile yoktu. Evet, i̇nsan aslında bütün bu halleri yaşar. Bütün varlığın ibadetini yapıyor çünkü. Allah insana, insanı tanıtırken... Evet, ...meleklere, Adem'e secde edin, edin dedim. Niye cinleri söylemedi? Daha sonra iblis cinlerdendir dedi... Ama özellikle onu beyan ederken meleklere secde edin dedim. Yani nurdan yaratılmış, günah işlememiş, Allah'a hiçbir şekilde itiraz edecek kabiliyeti olmayan, saf hayır, saf güzellik olan melekleri sana secde ettirdim. Ona göre sen kıymetini de yerini anla. Evet. Allah Yaratmayı insandan başlamış. İnsanı yaratmayı dilemiş. Bütün varlığı ondan sonra yarattı. Onun için yarattı. Muradı insanı görmektir. bu muhatap almaktır. Onun için melekleri de ona secde ettirdi. Melekleri yanlış secde ettirmedi. Bir de melek deyince meleke vardır. Meleke demek, Hareket eden her şey demektir. Allah'ın emriyle hareket kabiliyetine sahip her şey demektir. Her şeyi sana secde ettirdim demektir. Onun için yaratmışsa, onun emrine vermişse, onun için secde ettirmiş her şey. Onun Allah'ın istediği gibi olabilmesi için, Allah'ın rablığını kabul etmesi gerekiyor. Allah'ın Rab olarak ona yaptığı her muamelenin Rahman ve Rahim olan Allah'ın muamelesi olduğunu kabul edip iman etmesi lazım. Yoksa kendi işini kendisi görmeye, halletmeye çalışır. Allah'ı Rahman bildi, Rahim bildi, Rabbi olarak bildi. İman etti, emin oldu ki Rabbi ona rahmetiyle muamele ediyor. Eğer o muamele ediyorsa, Rabbini anlamışsa, kendi gönlü kadar, Allah'ın ona tanıttığı kadar anlamışsa ne yapar? Ona hamd eder. Hamd etmelidir. Onu övmelidir. Nereden? Rabblığında. ...kendisini terbiye etmesinden, terkip etmesinden, yaratmasından, onu koruyup gözetmesinden, yaratırken, ana karnında, besleyip büyütmesinden, insanları ona hizmet ettirmesinden, onun gönlüne vahyetmesinden, ona yolu göstermesinden, peygamber göndermesinden... Kur'an göndermesinden. Bunların hepsi Allah'ın Rab isminin tecellisidir. Ama Rab'lığı rahmetinden tecelli ediyor. Rahmeti nereden tecelli ediyor? Sevgisinden, vücud sevdiği için. Onun için, Rabbin övülmeye layıktır. Övülmek onun hakkıdır. Bu kadar güzellik karşısında eğer biri hamdetmiyor, övemiyorsa o kendini karanlıkta bırakmıştır. O cehalete gömülmüş olur, cehalete. Niye cehalete gömülmüş olur? Biri hakkı, hakikati görmeyince, bu kadar güzelliği görmeyince, gözünü ona kapatınca, o karanlıkta kalmıştır. O bir şey artık anlamıyor. Gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler, kalpleri var fehmetmezler. Artık onun durumu, konumu bu olmuş, böyle olmuştur. Rabbini göremediği için, Rabbinin kendisine yaptığı muameleyi görmediği için, sen Rabbinin muamelesini göremiyorsan Rabbini nasıl göreceksin? Onu kabul edip ona hamd edip onu sevemediysen onun huzuruna nasıl layık olursun? Hep beraber bir araya gelip Rabbimizi zikrediyoruz. Ona dua ediyoruz. Bütün peygamberlerin duasına bakalım hepsi dua ederken birkaç istisna özel olarak farklıdır. Gerisi hepsi her biri Rabbim diye dua etmiş. Evet, Rabbim Hz. Adem Rabbim biz kendimize zulmettik. Sen bize rahmet etmezsen, mağfiret etmezsen biz helak olduk. Rabbim diyor. Hz. İbrahim ateşe atırırken Rabbim diyor. Yusuf aleyhisselam kuyuda, zindanda Rabbim diyor. Her birisi kendine ait özel duayı yaparken her biri Rabbim diye dua ediyor. Bütün peygamberler böyledir. Rabbim demek ne demek? Allah'ın Rab isminden Rab isminin perdesinde Allah'ın huzuruna çıkmak demektir. Yoksa Allah'ın huzuruna çıkamaz. Mutlaka bir ismin perdesinden çıkması gerekiyor. Kula en yakın perdedir. Allah'ın Rab ismi Alak suresini okurken Allah ne buyurdu? İkra bismi rabikelle zekalak. Rabbinin adıyla oku. Okumaya başlarken Rabbinin adıyla okuman lazım. Yani yaratanla. Yaratanı nereden okumaya başlaman lazım? Kendinden. Kendi üzerinden Rabbini tanımaya çalışman lazım. Okumaya çalışman lazım. Yani kendini okuman lazım. Rabbinin seni yaratmasını, sana yaptığı muameleyi, sana yaptığı tecelliyi kendi üzerinden ne yapman lazım? Allah'a yakınlığı tatman lazım. Rabbim deyince ne demiş oluyorsun aslında? Beni yaratan sensin, terbiye eden sensin, rızıklandıran sensin, varlıkta tutan sensin, koruyup gözeten sensin. Beni kendine davet eden sensin. Benim sana ihtiyacım var. Hep yanımdasın, hep benimlesin. Hep beni kendine davet etmişsin. Şimdi düştün bana yardım et. Onun için dua ederken Rabbim diye dua etmek gerekiyor. Rabbim diye dua etmek bunun için gerekiyor. Allah peygamberlerin duasını da bunun için böyle üretiyor. O zaman Elhamdülillahirrabbilalem dediğimizde Namaz kılarken Fatiha'yı okuduğumuzda Elhamdülillah dedik. Allah Hamid'dir dedik. Hamd onun içindir. Hamid olan Allah içindir dedik. O bizim Rabbimizdir dedik. Alemlerin Rabbidir dedik. Benim her zerremin Rabbidir dedik. Hayatımın Rabbidir dedik. Sen benim hayatımın Rabbisin. Sen benim Rabbimsin. Sen bütün alemlerin Rabbisin. Övülmek sana aittir. Övmek sana aittir. Senin içindir. Sana layıktır. Senin hakkındır diyoruz. Allah rebanı yundan olun dedi. Bu Rab olun demek değildir. Siz de Allah'ın terbiyesiyle terbiye edin dedi. Allah'ın terbiyesiyle terbiye olun. Onun için Resulullah Efendimiz ne buyuruyordu? Beni Rabbim terbiye etti. Ne güzel terbiye etti. Sahabeyi kim terbiye etti? Allah'ın terbiyesiyle, Allah'ın vahyiyle Resulullah Efendimiz de sahabeyi terbiye etti. En vahşi insandan, en kamil insan çıkardı. Terbiye etti, ile, Rebaniyun, evet, Allah'ın terbiyesiyle terbiye olup, terbiye eden demektir. Rahmeti hak edecek, Allah'ın sevgisini hak edecek kul, bu kuldür. Yoksa kendini, nefsini, ilmini, aklını Allah'a şirk koşan değil, Allah'ın Rab ismi Kur'an'da iki bin seferden daha fazla geçiyor. 2000 bin, binden daha fazla. Onun için her bir ayetle onu anlamak gerekiyor. Her bir ayette onun Allah o Rab ismini hangi manada kullandığı, muradı neydi? Hepsinden anlamak gerekiyor. Öyle üç beş kelimeyle anlaşılır gibi değildir. Arkadaşlar, Allah'ın isimlerini anladıkça, tanıdıkça Rablerini tanırlar, Allah'ı tanırlar, tanımış olurlar. Allah deyince, akıl nasıl baştan gider, her şey nasıl biter, evet, bunu o zaman tadarlar. Tabii ki dinleyip anlamaya çalışırlarsa. Yokmuş sormak isteyen. Hani dediniz Allah deyince aklın baştan gitmesi diye Allah ayet kelimede kerimede ya Allah'ın zikrinde kaybolacağınız an gelmedi mi? diye. Evet. Zikir esnasında nasıl bir tefekkür halinde olmamız gerekir? Nasıl Allah'ı çağırmamız gerekir? Evet. Bu sadece bir Tefekkür değildir, düşünmek değildir. Aynı zamanda bize öyle bir iman kazandırmalı ki yani bilgimiz bizde imana dönüşürse bize öyle bir iman kazandırır ki ne buyuruyordu? deyip eskurku Beni zikret ki ben de seni zikredeyim. Şart kulun onu zikretmesidir. Sonra Allah onu zikreder. Ama zikrullah, zikrullah çift taraflı bir kelimedir. Allah'ı zikretmek, Allah'ın zikretmesi. Her iki manaya zikrullah kelimesi, her iki manaya birden gelir. Yani kul Allah'ı zikredince Allah da kulü zikretmiş olur. Aslında Allah kulü zikredince kul Allah'ı zikretmiş olur. Yani kul Allah deyince mi Allah kulü zikretti yoksa Allah kulünü zikrettiği için mi kul Allah dedi? İkisi aynı şeydir. Kulun Allah demesi Allah'ın ona onu zikretmesidir, ona kulum demesidir. Bu durumda eğer biri Allah diyorsa Allah ona kulum dediği için Allah ona kulum deyince o Allah diyorsa perde aradan kalktık. Verde ne kadarlık aradan kahar, marifeti kadar, bildiği kadar, tanıdığı kadar, ellemeli insana bir kalem. Allah kalemle talim ettirdi, öğretti. Nasıl ki mesela Allah bir çocuğu dünyaya gönderiyor, Allah'ın Rab isminin tecellisine onun ihtiyacı vardır, terbiyeye ihtiyacı vardır. Mesela konuşabilmesi için onun terbiye görmesi gerekir. Onu götürüp bir ormana bıraksanız, o 20 yaşına gelse o konuşmayı öğrenir mi? Öğrenmez. Biri öğretmemişse öğrenmez. Hangi memlekete dünyaya gelmişse, anası babası hangi dili öğretiyorsa, Allah'ın Rabb isminin tecellisiyle ana baba onu terbiye ediyor. Bilerek olsun, bilmeyerek olsun. Ona kendi dilini öğretiyor. Başka bir ona baktığında başka bir dili konuşan, evet, bu çocuk bu dili nasıl konuşuyor? Kendisi o dili öğrenmeye çalışırken, aylarca, yıllarca eğitim görmesi lazım. Ama çocuk eğitime hazırdır. Allah'ın terbiyesini almaya hazırdır. Nerede göndermişse onun dilini öğrenecek. Bu vazifeyi anaya, babaya, oradakilerine verdi. Hadi terbiye edin. Bu zahiri terbiyeydi. Zahiri olarak onlar dili öğretti. Dili öğretmekle kalmaz, dinini de öğretir. Ama o geçersizdir. Allah o dini geçerli olarak kabul etmedi. O buluğa erinceye kadar Allah onun gönlüne Rabbi olarak vahketmeye devam eder. O aklını kullanırken Allah ona talim ettirir. Hakkı, hakikati ona öğretir. Onu öyle bırakmaz. Onları, kulunu onun el, onların eline bırakmaz. Kendisi için yarattığı kulunu, kendisine abdolsun diye yarattığı kulunu, evet, böyle müşrigin eline, kafirin eline, münafıkın eline bırakmaz. Ona öğretir. Çocuk bir büyür, bir de bakarsın ki bütün aileye, bütün memlekete tavır koydu. Kim öğretti? Allah öğretti. Ama böyle pısırık pısırık onların peşinden gitti. Kimse bana bir şey söylemesin. Kimse bana öf demesin. Bana yanlış yaptın demesin. Neyse Bu ayrı. Bu da tercihini öyle yaptı. Bilmiyor değildir. Biliyor. Rabbi onu terbiye etmiş. Evet. Allah... Rab isminin tecellisiyle her anda kullu iladır. Kuluyla beraberdir. Bir an bile ayrı değildir. Ve her an onu terbiye etmeye devam ediyor. Onu yetiştirmeye, büyütmeye devam ediyor. Mesela çocuklar neye sevinir? Ona bir şeker verseniz, bir oyuncak alsanız sevinir. Elinden alsanız ağlar. Niye? Çocuktur, büyümemiş çünkü. Ama bir büyük öyle değildir. Ama büyük de sadece onun oyuncakları büyümüşse, yani oyuncakları bu sefer ev olmuştur, araba olmuştur, para olmuştur, şu olmuştur, bu olmuştur. O büyümemiş. O zahiri olarak büyüdüğü için onun oyuncakları büyümüş. Rabbinin terbiyesinden geçmemiş. Rabbinin terbiyesini kabul etmemiş, edememiş. Öyle çocuk kalmış. Eğer büyüseydi nasıl olurdu? Büyüseydi Allah ile sevinir, Allah ile üzülürdü. Hesabı en az cennet olurdu, ahiret olurdu. Ama öyle bir büyüyenler vardır ki cenneti bile geçmiş. Cenneti unutmuş, Rabbini istiyor. Ben Allah'ı istiyorum diyor. Bırak dünyayla mutmayın, oyuncakla mutmayın olmayı. Ebedi olan cennet bile gözünden silinmiştir. İşte büyük budur. Büyüklük böyledir. Eğer biri bu şekilde Rabbinin terbiyesini görmüş, Rabbinin terbiyesiyle terbiye olmuşsa. Ona başka bir şey gerekmiyor. Nimetin en büyüğünü almış. Manevi olarak büyümüş. Allah ona perdeyi açmamış olsa bile evet, o artık kamil bir insan olduğunu biliyor. Büyüdüğünü biliyor. Bunu yaşıyor, bunu tadıyor. Ben Allah'ı istiyorum diyor hesabı ona göre yapıyor. Amelinin fiilinin bu tasdik etmesi lazım. Tasdik ediyorsa tamamdır. Her şey tamam. O Rabbi ile büyümüştür. Bir de öğretmeye çalışıyorsa o Rabani'lerden olmuştur. Rabani'ler kimlerdir? Peygamberlerdir. Onlarla beraber olanlardır. Allah'ın terbiyesiyle terbiye olmuş olanlardır. Allah'ın vahyiyle terbiye olanlardır. Başka bir şey sormak isteyen var mı? Efendim affınıza sanıyorum. Bir sınıf hariç hemen hemen beşer olarak ufak veya büyük hepimizin günahları vardır. Allah'a yalvardığımız zaman sanki bir rüya aleminde ve rüyada uyanırken de kendine utanır bir halde ben Rabbime ne yaptım, ben ne istiyorum? Bunun hikmeti nedir? Evet. <Gülüyor> Genel olarak bu böyledir. İnsanların eşsizliğe kadar kayıdayı bozmuyor. Genel olarak hep Allah'tan istiyoruz. Çokunlukla da hiçbir şey yapmadan istiyoruz. Evet, istemek kulluğun gereği iyiydi. Ama Allah ne buyuruyordu? Kullarım sana beni sorarlar, ben yakın. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Söyle onlara, onlar da benim davetime icabet etsinler. Bana iman etsinler bana iman etsinler, böylece onlar rüştlerine ersinler, reşit olsunlar, kemale ersinler. Allah'ın davetine icabet etmeden sadece Allah'tan istemek huzurluk değildir. Öyle ki sanki ben Allah için olmam gerekirken benim Allah için olmam gerekirken, Allah benim için olsun demiş oluyoruz. Allah bana şunu versin, bana bunu versin, şunu şöyle yapmasın, bunu böyle yapmasın. Peki sen ne yapacaksın? Ya da sen ne yaptın, sen ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Bu Allah benim için olsun demektir. Ben Allah içinim demek yerine tam tersini söylemektir. Allah ayet-i kerimede buyurdu ki, insanlardan öylesi var ki, Allah'a tek taraftan, tek yönden kulluk yaparlar. Onlara bir nimet geldiğinde sevinirler. Onlara bir ikramda bulunduğumuzda onlar sevinirler. Rablerinden isterler, dua ederler. Rabbi onlara ikram edince sevinirler. Ama onlara bir musibet geldiğinde, o nimeti kaybettiğinde veya hemen yüz çevirirler. Renkleri değişir, yüz çevirirler. Hayatı imtihan olarak kabul edememiş. Eğer nimet gelirse sever, kabul eder. Nimet gelmez ya da musibet gelirse kabul edemez. Bunlar iman etmemişlerdir. Bunlar zalimlerdir, dedi Allah. Bunlar kendine zulmedenlerdir. Nimet geliyor, onu Allah'tan biliyor, şükrediyor. Buna seviniyor. Ama gelmeyince ya da musibet gelince, sıkıntı başka bir şey gelince hemen yüzlerin rengi değişir, yüz çevirirler. Bunlar dönektir, dedi Allah. Bunlar akıllarını kullanmıyorlar. Bu bir felaket. Ancak bir kul olarak, abd olarak Allah'ı kabul edenler insan olabilir, cennete gidebilir, hak edebilir. Allah'ın rızasını hak edebilir. Hayati bir imtihan olarak kabul edip Allah'ı alemlerin Rabbi olarak kabul edenler. Her durumda Allah'ın hamde layık olduğunu kabul edenler, ona hamd edenler sen güzel yaptın ya Rabbi diyenler, sana hamd olsun diyenler Ne diyoruz? Bizi sana layıkıyla, gerektiği gibi hamd etmeye çalışan kullarından eyle ya Rabbi. Bizi bize bırakma ya Rabbi. Bizi bir an bile kendinden, zatından, zikrinden gafil eyleme ya Rabbi. Bizi huzura alırken huzurunda mahşub etme ya Rabbi. Sevdiğin, razı olduğun kullarından eyle ya Bütünüyle sevmeden, bütünüyle razı olmadan bizi huzura alma ya Biz bütünüyle seni sevmeden, bütünüyle senden razı olmadan bizi huzura alma Allah hepimizden razı olsun.